Merhaba, su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Su hakkında bu hafta, iki üç hafta önce yapmayı planladığımız konuya geri döneceğiz. Çünkü araya seller girdi, İstanbul'da seller oldu. Ergene meselesi ortaya çıktı. Ee, bu hafta biz Dünya Vahşi Yaşam Fonu, yani WWF tarafından hazırlanan... ...Türkiye'nin su ayak izi raporunu ele alacağız. Su üretim ve uluslararası ticaret ilişkisi adlı bir rapor bu. Bunun içinde ele alınan konuları sizlerle paylaşmadan önce aslında biraz şeyden bahsedelim. Biz hani içinde yer alan kavramlardan sanal evet. su, işte su ayak izi. Su ayak izi raporu başlığı da bu zaten. Aha. Bu su ayak izinden ne anlaşılıyor, neyi kastediyorlar? Onunla başlayalım istedik. Evet. Şimdi su ayak izi kavramı ilk kez 2002 yılında ifade edilmeye başlanıyor. Su ayak izi bir zamanda harcanan. Ee, ya da kirletilen su miktarının ölçülmesi buna buharlaşmaya hmm. da dahil ediliyor. Bir bireyin toplumun veya iş su ayak izi bireyin veya toplumun tükettiği malların ve hizmetlerin üretimi için kullanılan veya üreticinin mal ve hizmet üretimi için kullandığı toplam temiz su kaynaklarının miktarı olarak ...ifade ediliyor. Geniş bir kavramdan... ...bahsediyoruz yani. Evet. Sanal su içeriği... ...yalnızca ürünün içerisindeki saklı suyu... ...ifade ediyor. Bu kavram... ...uluslararası veya bölgeler arası... ...görünen su akışları bağlamında da... ...kullanılıyor. Bir ülke veya... ...bir bölge bir ürünü ithal ediyorsa... ...veya ihraç ediyorsa... ...suyu da sanal olarak ithal ve ihrac etmiş oluyor. Evet, mandalinanın Hı -hı. içinde ne kadar su gidiyor... Evet. ne <gülüyor> kadar su geliyor diye <gülüyor> evet. hesap ediliyor. Yani bu da genel olarak sanal su akışı... ...ya da sanal su ticareti olarak adlandırılıyor. Hı -hı. Evet. Tekrar mı su ayak izine dönelim buradan? Evet. E, Hı -hı. Bu su ayak izi yalnızca su hacmi değil... ...ifade edilen burada. Aynı zamanda kullanılan suyun türü. Hmm. Burada da bir takım e, terimler işin içine giriyor. Yeşil, mavi ve gri'den bahsediliyor. Hmm. E, yani ne zaman ve nerede kullanıldığını da aslında e, ifade eden bir şey bu. Tanımlamalar. Bu bakımdan bir ürünün su ayak izi çok boyutlu hmm. bir gösterdi. <gülüyor> Çok boyutlu e, ifadeleri içeriyor diyelim. Hmm. E, mavi su ayak izinden başlayacak olursak mavi su ayak izi bir malı üretmek için ihtiyaç duyulan yüzey ve yeraltı tatlı su kaynaklarının toplam hacmi için kullanılıyor. E, hmm. Yani buradan hemen anlayacağımız tatlı su yani hmm. yerüstü ve yeraltı suları diye hmm. ifade edebileceğimiz sular. Evet yeşil su ayak izi ise bir malın üretiminde kullanılan toplam yağmur suyuna tekabül ediyor. Ancak yeşil su ayak izinde söz edilen yağmur suyu kaybolmuyor ya da yeraltı sularına karışmıyor. Toprakta ya da bir süre için toprak üstünde saklanıyor. Yağış miktarı yeşil su arzını ve talebini etkilediği için bir bölgenin yeşil su gereksinimini değerlendirirken aslında iklim değişikliği ve değişkenliği de çok Büyük önem arz ediyor. arz ediyor. Evet. evet. <gülüyor> e, su ayak izi e, aynı zamanda kirliliğe yönelik bir. Gösterge. Yani mevcut su kalitesinin standartlarına dayalı olarak kirlilik yükünün e, bertaraf edilmesi ya da azaltılması için kullanılan tatlı su miktarını da Hı -hı. ifade ediyor. Buna da e, kullanırken gri su ayak izi diye e, söyleniyor. Evet. Belki Yine... de en tehlikelisi mi? Kirli evet. Gri su ayak izi. Ve, e, belki de biraz sinsi bir tehlike bu. Yani evet. e, çok fazla su kullanılmasa da eğer çok kirletilirse gri su ayak izi yüksek demektir. Sanal su ise yalnızca aslında sanal suya tekrar dönecek olursak kullanılan suyun miktarını ifade ediyor. Yani miktar kullanılan su miktarı su kullanımı aslında sadece bir boyutu bahsettiğimiz gibi. Suyun kullanıldığı yer ve zaman aralığı ile kullanılan suyun türü de çok önemli. Bir tüketicinin ya da üreticinin sanal su içeriğinden değil su ayak izinden söz etmek daha anlamlı olursa. Hı -hı. Su ayak izi kavramı da Hollanda'daki Twente Üniversitesi'nde e, su ayak izi tarafından geliştirilmiş. Böyle bir ağ var. Bir mal veya hizmet üretmek için gerekli tatlı su miktarının tüm tedarik zinciri içindeki ölçümünü ifade ediyor su ayak izi. Ham maddenin işlenmesinden doğrudan operasyonlara ve tüketicinin ürünü kullanmasına kadar geçen tüm süreci kapsıyor. kapsıyor. Evet yani su ayak izi. ...kavramı hem doğrudan su kullanımı... ...hem de üretim sürecindeki dolaylı su kullanımı... ...hesaba katmış oluyor. Evet, Hı -hı. şimdi buradan... E, ...tam da işte... ...WWF'in... E, ...Türkiye'nin su ayak izi raporuna... E, ...geçebiliriz. Evet. Şimdi... ...Türkiye'nin su ayak izi bölümü... ...başlığı altında... E, ...yine bir takım kavramlar var... ...üretimin su ayak Hı -hı. izi... ...buradan kastedilen... ...bir ülke içerisinde üretilen... Tüm ürünler için gereken toplam su miktarını yani yeşil, mavi ve griyi e, ifade ediyorlar. Hı -hı. İhracatın su ayak izi dediklerinde sanal su <gülüyor> ihracatını anlamamız gerekiyor. Bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerin üretimi için gereken Hı -hı. toplam su. Yine bunun içerisinde yeşil ve mavi, gri miktarları kapsıyor. İthalatın su ayak izinde sanal olarak ithal edilen e, tüketimin su ayak izi ise ülke içerisinde tüketilen mal ve hizmetlerin üretimi için kullanılan Mavi, Hı -hı. yeşil ve gri su miktarları. Evet. Şimdi rapordaki e, raporda önemli bir nokta var. Şöyle diyor. Rapora göre ülkeye ithalatla giren sanal su, ihracatla çıkan sanal su miktarına denkmiş aşağı yukarı. E, Türkiye'nin sanal su ithalatının ve ihracatının birbirine neredeyse eşit olması sanal su bütçesinin denkliğini ifade ediyor eder denmiş raporda. Su ayak izi hesaplamaları üretimde ve tüketimde kullanılan su miktarını ortaya koy, koyuyor. Bunun yanı sıra kullanılan suyun bileşenleri yani bu yeşil, mavi, gri diye e, bahsettiğimiz bunlar hakkında da bilgi veriyor. Geleneksel su kullanım hesaplamalarında yalnızca kullanılan yüzey ve yer altı su miktarı ele evet. alınırdı. Şimdi bu araştırma evet. bu kriterler yani mavi, hmm. yeşil ve griyi de e, dikkate alarak... ...bu raporu hazırladık diyor. Geleneksel olan sadece kullanılan miktarda diyor. Evet. Şimdi ise daha detaylı bir araştırma, rapor Hı -hı. hazırladık diyorlar. Evet. Ee, şeyden başlayabiliriz. Yani üretimin su ayak izinden devam edebiliriz. Orada zaten bölüm bölüm şey yapmışlar. Üretimin su ayak izi ülkede suyun nasıl kullanıldığını ve bu kullanımın uygun ve sürdürülebilir olup olmadığını anlaşılmasını sağlar. Türkiye'de üretimin su ayak izi yaklaşık 139.6 milyar metreküp bölü yıl imiş. Hı. Türkiye'de üretimden kaynaklanan su ayak izinin 64'ü yeşil su ayak izi yani yağışlar. Yağışlar. Evet. Hı. Mavi su ayak izi ise %19 yani yeraltı ve yer, altı, yer üstü tatlı su kaynakları. Gri su ayak izi ise %17 imiş. Tarım da %89 ile en büyük payı oluşturmaktadır deniliyor raporda. Evsel su kullanımı ve endüstriyel üretim tüm su ayak izin, izinde sırasıyla yüzde yedilik ve yüzde dörtlük bölümleri kapsıyor. Türkiye'de üretimin su ayak izinin yaklaşık olarak yüzde doksanı tarım sektöründen kaynaklanıyor, kaynaklanıyor diyor. Yani, tarım sektörüne hı. ilişkin detay verilmiş. Bu tarım sektörünün su ayak izinin en büyük bileşeni olan yeşil su ayak izi. Evet. Yani yağışlardan bahsediyoruz. Bu yüzden evet. örneğin kırılganlık burada çok önemli. Neden kırılgan hmm. diyoruz? Çünkü iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında sayılıyor Akdeniz Çananda. Türkiye de zaten hissediyoruz biz bunu bir dönemden beri. Biliyorsunuz ki uzun bir süreden beri kuraklık yaşıyoruz Hı -hı. ama bir kuraklığın işte bütün üretime, tarımsal üretime Hı -hı. olumsuz etkisinden bahsettik. Uzun bir dönem sonrasında ani yağışlar, sanak yağışlar aldık. Seller. Evet seller evet. ortalığı götürdü. Yine Bundan ürünler etkilendi, e, tarlalarda ürünler sürüklendi önünde, yağışın önünde. Evet. E, bu anlamıyla yani yeşil su ayak izi Türkiye'deki e, kullanımı tarım alanında öneğin, evet. önemli bir faktör. Çok çok Öğretimi önemli. Üretimi planlarken ya da evet. üretimi planlamaktan öte iklim değişikliğini dikkate alarak e, ve bunun durdurulması için adımlar atması açısından da çok önemli bir veri evet. anlatıyor Ama aslında. hiçbir şey yapılmıyor konuda. İkinci büyük bileşende zaten mavi su ayak izi. Hı hı. Mavi su ayak izi ne demek? Yani yer altında ve yer, alt, yer üstünde bulunan içilebilir suyun kullanılıyor olması demek. Yani bu hı hı. aslında ülkemizde nasıl sulu tarımın yapıldığını, teşvik edildiğini gösteriyor. Yani onun bir sonucu oluşuyor bunlar. Bu da çok önemli bir konu. Yani bu sulama uygulamalarına dikkat çekiyor aslında mavi su ayak izinin bu kadar yüksek olması ve hani daha sürdürülebilir bir tarım ...modeli geliştirilmesi... ...modelleri geliştirilmesi gereğinin altını çizmiş oluyor. Evet. Bunun dışında tabii şey var... ...endüstriyel ve evsel su kullanım var... ...ama bundan çok fazla raporda bahsedilmemiş. Yani bununla ilgili çok fazla bir şey bulamadık raporda. Genelde tarım üzerine... Ağırlık. Hı hı, ama evet. yine de bir şeyler var yani ufak bir kısım. Şimdi o bölümde e, özet itibariyle şunları söylemişler. Türkiye'de toplam su ayak izi içinde endüstriyel ve evsel su ayak izinin payının düşük olması, su kaynakları hı hı. üzerindeki etkinin de düşük olması anlamına gelmiyor. Hı hı. Çünkü tarım su ayak izi değerlendirilirken az önce de söylemiştik mavi ve yeşil su ayak izleri ön planda. Evsel ve endüstriyel su ayak izinde ise e, durum değişiyor. Gri su ayak izi. Hı -hı. Ön plana çıkıyor. Yani aslında bu kirlenen su diyebiliriz bunu. Kirli, Kirli su diyebiliriz. diyebiliriz. Evet, ee, Türkiye'de evsel ve endüstriyel su ayak izlerinin gri su ayak izi yüzde seksen yedi ve yüzde doksan iki. Yani evsel yüzde seksen yedi, endüstriyel yüzde doksan iki gibi büyük oranlara sahip. Hı hı. Evet. Ee, ...gri su ayak izi yeşil ve mavi su ayak izinden farklı olarak su kalitesine yönelik. Az önce de söylemiştik. Bir gösterge olup fiziksel su miktarını belirtmek için hmm. e, kullanılmıyor. Evet. Yani şu da önemli. Bunun yerine gri su e, ayak izi kullanılıyor. Atık suyun temizlenmesi için ihtiyaç duyulan tatlı su miktarını ifade ediyor. Yani hı hı. ne kadar kirlenme olduğunu aslında ifade etmiş oluyor Şimdi bir ara verelim programımıza bir şarkıyla Cem Adrian'dan dinliyoruz Yağmur Korkmuyorum artık Senden gece Özerime gel istersen Sar beni ben kaçıp gitmem Korkmuyorum artık senden yalnızlık Korkmuyorum hiç korkmuyorum Yüreğime vur istersen hiç kaçıp gitmem Sokaklarda yanımda dolaşan yağmur Geceleri baş duran yağmur Avucunda ellerin yağmur Vur yüzüme, vur yüzüme. Nefeslerimde nefesin yerine yağmur duda dudağın yerine yağmur Gökyüzünden çaresizliğimi yağmur Vur yüzüme, vur yüzüme Korkmuyorum ben hiç Karanlık üzerime Gel istersen Sar beni ben Kaçıp gitsmem Korkmuyorum artık senden Yalnızlık Korkmuyorum hiç Korkmuyorum bu izlersen kalmadı hiç, kaçıp gitmem Sokaklarda yanımda dolaşan yağmur Geceleri başucumda duran yağmur Avucumda ellerinele yağmur Yüzüme, vur yüzüme, vur nefesin yerine Yağmur, dudağımda dudağım yerine Yağmur, gökyüzünden çaresizliğimi Yağmur, vur yüzüme hadi Yağmur, vur yüzüme Vur yüzümü daha hızlı yağmur ya hadi yağmur ağaçlar gibi yağmur vur yüzümü durma vur yüzümü. Çok üzgünüm yağmur Kaybedecek miyim kaldı Ne kaldı yağmur Vur yüzüme hadi Vur yüzüme Yağmur Evet, su hakkında bu hafta Dünya Vahşi Yaşam Fonu WWF tarafından hazırlanan Türkiye'nin su ayak izi raporunu konuşuyoruz. Ondan bahsediyoruz. Türkiye ile ilgili pek çok veri var bu raporda. Şimdi devam ediyoruz. Türkiye'nin su ayak izi, pardon Türkiye'nin diyorum tüketimin su ayak izinden bahsediliyor raporun bir bölümünde. Ülke içinde tüketilen malların ve hizmetlerin üretimde kullanılan tatlı su miktarı yani. Evet. <Gülüyor> Türkiye'de tüketimin su ayak izi yaklaşık 140.2 milyar metre küp bölü yıl imiş. Tüketimden kaynaklanan su ayak izinin yüzde 66'sı yeşil su ayak izi, yüzde 17'si mavi su ayak izi ve gri su ayak izi de yüzde 17'lik bir paya sahip. Yani yeşil, pardon mavi ile gri aynı. Tüketimin su ayak izinin en büyük bölümü yüzde 89 ile tarımdan kaynaklanıyor. Endüstriyel ve evsel su kullanımı tüketimin su ayak izinin sırasıyla yüzde altısını ve yüzde beşini oluşturuyormuş. Evet. Ee, yine rapora göre 1996-2005 yılları arasındaki verilere değerlendirmişler. O dönemde Türkiye'nin kişi başına düşen su ayak izi 1642 metreküp yıl hmm. diye ifade edilmiş. Dünya ortalaması e, o dönem itibarında itibariyle 1385 e, e, metreküp yıl. Hmm. Yani Türkiye'nin %20 e, Türkiye yüzde fazla, %20 daha fazla. Evet, evet fazla olduğu tespit ediliyor. Şimdi bunun bileşenlerine göre incelendiğinde Türkiye'deki kişi başına düşen mavi su ayak izinin de dünya ortalamasının üstünde olduğu görülüyor. Hmm. Bu durum hmm. Türkiye'de tüketilen ürünlerin mavi su yoğunluğunun ee, yani yeraltı ve yerüstü tatlı su, kaynakları. tatlı su kaynaklarının hı. kullanıldığının e, diğer ülkelere kıyasla daha yüksek olduğunu anlamına geliyor. Mavi su ayakisi tüketilen ürünün türüne ve yetiştirildiği iklim koşullarına çok bağlı. Diyeyim. Evet. Hı hı. Türkiye'nin su ayak izi raporunda yine 2006-2011 verileri kullanılarak bu sefer... ...yani bir önceki 10 senelik dönemden sonra son 5 senelik verileri kullanarak... ...Türkiye'nin kişi başına düşen su ayak izi yeniden hesaplanmış. Evet. Buna göre kişi başına düşen su ayak izi 1977 metreküp bölü yıl çıkıyor Yani bir artış var gördüğünüz Hı -hı. gibi. Kişi başına düşen su ayak izindeki bu artış değişen tüketim alışkanlıklarına ve artan üretim hacmine bağlıdır deniliyor raporda. Türkiye'de içme ve kullanma amacıyla günlük kişi başına düşen su miktarı ise günlüğünden bahsediyoruz bu sefer. 216 litre TÜİK verilerine, verilerine, verilerine göre. Su ayak izi yaklaşımı çerçevesinde sanal su dikkati alındığında Türkiye'de bir kişinin günlük doğrudan ve dolaylı su tüketimi... 5.416 litre gerçekten büyük bir sayı bu. Evet 216 evet. litreden evet. E, birden 5.416 litreye çıkıyoruz. Hı -hı. Yani bunun içerisinde yediğimiz e, şeyler var, e, şeyler var, var. Gi Hı -hı. giysilerimiz var, arabalar var. Hı -hı. Yani her şey katıldığı durumda 5.716 litreye çıkıyor. Evet günlük. Çok, çok büyük bir çok sayı yani küçük bir şey değil. Evet, bir başka bölümünde raporun ithalat ve ihracattaki su ayak izinden bahsedilmiş. Su ayak izi bakımından ele alındığında Türkiye'de ithalat ve ihracat işlenmiş ve işlenmemiş tarım ürünleriyle tekstil ürünlerinde yoğunlaşıyor deniliyor. Mineral, cam ve metal ürünleri yüzde 49 ile makine aksamları yüzde 35 ile ve diğer ithalat ürünleri de yüzde 3 ile toplam ithalat değerinin yüzde 87'sini ve ithalatın su ayak izinde yüzde 8'ini Oluşturuyor. Toplam ithalat değerinin yüzde altısını oluşturan tekstil ürünleri ithalatın su ayak izinin yüzde on karşılık gelir deniliyor raporda. Yani buradan çıkacak sonuç olarak da şey demiş Türkiye'nin su yoğun, yoğun tarımsal tarım. ham ürünleri ithal ettiğini pamuk ve buğday gibi demiş. E, bunlar gösteriyor, göstermektedir diyor. Bu kısım böyle. Belki bu kısma kadar olan... E... Bölümü özüt, özetleyebiliriz. Hı hı. Ee, Türkiye'deki kişi başına düşen su ayak izi evet. 1977 metreküp yıl. Hı hı. Ee, sanal su dikkate alındığında Türkiye'deki kişi başına düşen günlük su tüketimi 5.416 litre. İthal ürünlerden kaynaklanan su ayak izinin tüketimini su ayak izi içerisindeki payı %17. Aynı zamanda bu e, ithalat ve ihracat denkti birbirine aşağı Hı -hı. yukarı. Aşağı yukarı. Tarım sektörünün Türkiye'nin toplam su ayak izi içindeki payı yüzde seksen dokuz. Türkiye'nin toplam su ayak izi yüz kırk milyar metreküp yıl. Evet. Diye bir özet. Çok büyük büyük sayılar. Evet. <gülüyor> Yine e, bir başka bölümde yani son bölümlerden bir tanesi ekonominin genel olarak su ayak izi. 1968-2010 yılları arasında yaklaşık 40 yıllık bir dönemde Türkiye'de gerçekleşen ekonomik büyümeyle farklı sektörlerin gayri safa e, yurt, yurt içi içeri. hasıladaki payları değişiklik göstermiştir deniliyor. Yıllar içerisinde Türkiye'nin ekonomik karşılaştırmalı üstünlüğü hizmet ve sanayi sektörlerine doğru kayıyor. Yani tarımdan bir anlamda. Üçüncü sektör dediğimiz üçüncü sektöre doğru. Turizm, yani. bankacılık, Hı -hı. Eğitim, eğitim, sağlık. Hı -hı. Haberleşme, alanları. hizmete dayalı ekonomik faaliyetlere kayıyor. Ee, ikinci sektör ve birinci sektörün ekonomiye kattığı değer ise sırasıyla demiş yüzde yirmi yedi ve yüzde dokuz. Bununla birlikte ikinci sektör olan imalat sektöründeki gayri safi değerin önemli bir kısmı tarıma dayalı sanayiden gelir. Ve süt ağırlıklı bir kısmı tarımsal alanda gerçekleşiyor hı hı. diyor rapor başından itibaren. Hı hı. Şimdi e, bu raporda e, bizim dikkatimizi çeken bir eksiklik var. Evet. E, şimdi mavi ve yeşil su kullanımının e, miktarlarını ifade ediyor ve işte tarımsal e, alanda en fazla kullanıldığını Özellikle vurguluyor ama suyun enerji alanında kullanımına ilişkin ya da endüstriyel kullanımla ilişkin olarak bu kadar detaylı ele alınmamış. Evet. Oysa gri su kullanımı denilen su bir yanıyla da bu bütün kullanım içerisinde kirliliği ha. ifade etmesi açısından önem, daha bir önemden bakıyor olmak lazım Tabii. herhalde. Tabii kesinlikle. Ee, bu evet. yüzden e, şimdi raporun sonuç e, ve öneriler kısmı var. E, bu öneriler kısmı da hani bu alan evet. dikkate alınmadan yapıldığı için çok da e, yerine oturmuyor gibi. Yani evet. orada öneriler kısmında denmiş ki e, işte e, su sıkıntısı yaşanan havzalar öncelikli olmak üzere nehir havzası ölçeğinde su a eksi analizleri yapılmalıdır. E, onun dışında işte... E, Türkiye'nin artan nüfus ve kısıtlı su kaynakları göz önüne bulundurularak mevcut su mevcut tatlı su kaynakları üzerindeki riskler ortaya konmalıdır deniliyor Hı -hı. ve buna benzer bir takım pek çok şey var. Şeyler evet. Hı -hı. söyleniyor. Aslında bir program yapın deniyor. Yani Hı -hı. var olan e, riskleri gözeterek değişikliklerin e, farkına vararak bir program yapın ve suyu bu program çerçevesinde kullanın deniyor ama e, bir yandan da bir gerçeklik var. E, su e, Türkiye'de çok yoğun bir biçimde enerji, enerji alanında kullanılıyor. kullanılıyor. Yani evet. bunu hiç dikkate almadan e, öneriler evet. geliştirmek çok gerçekçi değil. Mantıklı Hı -hı. değil. Evet. Bu anlamıyla bizim daha önceki programlarımızda Hı. da dile getirdiğimiz e, işte suyun Nükleer santrallerde olsun, kömürlü termik santrallerde olsun ya da HES'lerde olsun... olsun ...kullanımına ilişkin bir takım şeyler de söylemek lazım. Evet, Kömür başlı bir... başına bir konu. Tabii. Ama e, termik santrallerle ilgili mesela elimizde bir tablo var. Onu belki paylaşabiliriz. Evet. Ona baktığımız zaman Türkiye'de 2010 yılında termik santral sayısı... ...kömürlü termik santral demiyoruz. Bakın termik santral sayısı 51. 2012 yılında bu 59'a çıkmış çekilen su miktarı bu 51 e, tane termik santral için çekilen su miktarı ise 4 milyar 285 milyon 4.3 milyar. Mı? Evet 4.3 <gülüyor> milyar. milyar diyelim. Diyelim. Evet. Çekilen su miktarı bu kadar. E, 2010'da 2012'de ise bu 6.4 milyara çıkmış. Hı hı. Çok ciddi bir şey var. Bunun çok büyük bir kısmı, bu çekilen suların çok bir bir kısmı soğutma suyu olarak kullanılmış zaten. Geriye kalan da zaten e, hı hı. temizleme amaçlıdır. Deşarj edilen atık su miktarına baktığımız zaman e, neredeyse aynı bir miktar. 4.2 diyebiliriz ona da. 2010 yılında 2012'de ise 6.3. Arıtılan su miktarına bakıyoruz. İnanamayacaksınız ama burada sadece 17 ne yapıyor bu? 17 bin. 17 bin bu. 17 bin 335. Hı hı. Evet 17 bin 335 metre küp e, var. Daha sonraki yılda ise... ...daha fazla su çekilmesine rağmen daha az su arıtılmış. Evet, bir de öyle bir durum var. Evet. Şimdi bu rakamları daha da ilginç kılacak şu veriler var elimizde. Zaten Türkiye'nin kömür kullanımının arttığını biliyoruz uzun yıllardan beri. 2002-2010 yılı arasında kömürden enerji üretimi %70 oranında artmış. Şimdi her programda ifade ediyoruz 2023 yılı hedefleri. Bu hedefler doğrultusunda da e, Türkiye'nin e, enerjideki hedeflerine dönüp baktığımızda bunun içerisinde yine kömür var. Evet. E, şimdi az önce Akgün söyledi işte e, 59 tane termik santral dedi. E, bu 100 megawattın üstündekiler dikkate alınarak çıkartılmış bir tabloydu. 2013 yılı sonu itibariyle e, Türkiye'de toplam elektrik üretimindeki payı kömürlü termik santrallerin yaklaşık %20. Yani kurulu gücü 13.000 bin megawatt. 2023 yılına kadar e, bütün kömürlü e, yerli taş kömürünü ve ligniti kullanma hedefi var ve kurulu gücünü 59 bin megawata çıkartmaya hedefliyor Türkiye. Dört buçuk kat. Evet. Yani. yani kömürlü termik santrallerde. Az önceki verdiğimiz rakamlar e, sadece kömürü içermiyordu ama e, şey. Miktarları Hı -hı. çok ufaktı yine de kullanılan suyu Hı -hı. çok büyük evet. ve kullanılan suyun arıtılma kapasitesi çok küçük Hı -hı. arıtılan miktarı çok küçük evet. yani aslında gri suyu Hı -hı. oluşturan bir sektör ana evet. sektörlerden bir tanesi Evet kesinlikle öyle Yani evet. Türkiye'nin ayak izi raporunun önemli bir evet. kesimi enerji alanına ayrılması gerekirdi ama, gerekirdi. ama yeterince önem verilmemiş Evet, e, Su Hakkı'nda bu haftalık bu kadar. Türkiye'nin su ayak izi raporunu inceledik biraz. Dünya Vahşi Yaşam Fonu'nu hazırladık. Her evet, açıdan fazla olduğunu gördük. <gülüyor> evet. Şimdilik bu kadar diyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su Hakkı Kar için değil...